Bismillahirrahmanirrahim Rabbi yesir ve la tuasir Rabbi temmim <gülüyor> Sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim Risale-i Sonuna doğru kaldığımız cümle Gals dedi Rabbim Teala'yı gördüm. Gals dedi ki Rabbim Taala'yı gördüm ve sordum. Ya Rabbi aşkın manası nedir? Ya Gals dedi. Aşk ol bana. Aşık benim ve aşk benim. Kalbini benden gayrından çevir ve fari kıl. Ve devam ediyor cümle diğeriyle bağlantılı olduğu için yağgal azdan aşkın zahirine arif olursan aşktan fena bulmalısın zira aşk hicaptır aşıkla maşuk arasında hicaptır yani perdedir ikisinin birlikte bunu görmeniz gerekiyor hatta şöyle diyelim İkinciden başlayıp birinciye doğru gidelim. Şimdi aşk mevzuundan sorulduğunda şöyle bir tarif yapılıyor. Ya gavs adam Azam aşkın zahirine arif olursan aşktan fena bulmalısın. Yani bu aşktan fani olmalısın, yok olmalısın. Yani bu aşk üzerinden atmalısın. Şimdi burada bildirilen mertebe, yani aşk mertebesi, kalsiyet mertebesi itibariyle bildirilen aşk mertebesi. Şimdi şerat, tarikat, hakikat, marifet mertebeleri var. Burada bildirilen aşk düzeyi, marifetullah mertebesinin aşkı. Şerat mertebesinde aşk başka tarikat mertebesinde aşk başka, hakikat mertebesinde aşk başka, marifet mertebesinde aşk başka. Yani bu bir isimle, aynı isimle ifade edilmekle birlikte yaşantıları başka. İşte bu farklılıkları fark edemediğimiz zaman aşkı bir tek ve de sadece beşeri anlamda görüyoruz, duyuyoruz veya dinliyoruz veya Oradan hüküm veriyoruz. Kıyasen. Yani kendinizdeki mertebeye kıyasen aşkı oradan meydara getiriyoruz. Yani o haliyle anlamaya çalışıyoruz. Tabii ki burada belirtilen hedef, bakın muhatap kafsiyet mertebesi. Yani kafsiyet mertebesindeki aşk, diğer ismiyle muhabbet, diğer ismiyle hubiyet var burada. Hub. İşte bu alemde en büyük hub, mahbub Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani en büyük aşk onun aşkı. Ondaki aşk yahut orada işte bu aşk olarak geçmiyor. Hub, hubullah diye geçiyor. Muhabbetullah ve onun için diğer ismi Habib olmuş oluyor. Efendimiz'in en büyük lafı ne? <gülüyor> ne? tarifi? Habibullah Allah'ın Habibi Ve bu alemler de bu hub üzerine duruyor Yani hubullah Yani aşkullah üzere duruyor Fezanın ilk dokusu da muhabbet Aşk yani Fezada birçok doku var İlk dokusu Yani ilk örgü e, Katmanı aşk Muhabbet Ne diyordu hani Kümtükenzen mahfiyen ben gizli bir hazineydim. Ve ahbir en urase bilinmekliğimi sevdim ve halakal halku ni urase dihi beni bilsinler diye halkı halkettim. ettim. Bu halk etmenin iki türlü. Birincisi hubbiyet muhabbet yani diğeri de kudret irade yani irfaniyet bilinmekliğimi istedim ve bunu sevdim diyor. Onların meydana gelmesi de irade gerektiriyor. Ama ilk sebep bu alemlerin oluşmasındaki ilk sebep kıntıkenzen mahviyen ve ahvittü sevdim en urefe bilinmekliğimi sevdim. Yani <gülüyor> genel anlamda alemlerin halkiyeti sebebi, halkiyeti ve iki e, kelimeyle belirtilen manaya, hususiyete dayanıyor. Bunun birisi hubbiyet, birisi irfaniyet. Bakın. Bu iki Cenab-ı Hakk'ın e, istediği iradesi olmamış olsaydı bu alemler zaten ne biz olurduk ne bu alemler olurdu. İşte burada <gülüyor> davsiyet mertebesinde belirtilen hubbiyet yani aşk ismi verilen bu mertebe işte bu mertebe yani hubbiyet mertebesi zuhura çıktıkça e, sevgi ve onun şiddetine aşk deniyor. Aşkın kelime manası bilindiği gibi özü itibariyle ışk demek. Ama elifle yazıldığında elif ea olarak okunduğundan aşka dönüşmüş. Işk da kelime manası olarak Sarmaşığın bulunduğu yeri sarması manasındaymış Sarmış dolaş derler yani sarması, kaplaması ve ihata etmesi demekmiş hani öyle derler ya bu hususta yazılan bir sürü yazılar var bütün dünya insanlar yazarlar kalem olsalar bütün sayfa olsa, bütün işte kağıtlar sayfa olsa yazılsa aşkın Serencamı bitmez. Yani de aşkın e, özellikleri anlatılması bitmez. Çünkü herkezde bir başka tezahürü var. Ama genelde anlatılan aşk, efal ve esma mertebesi itibariyle anlatılan aşk. Yani muhabbetin şiddetli olanına aşk deniyor. Bunu da üç olarak, üç türlü olarak ifade etmişler. Aşkı hayavani, aşkı mecazi, aşkı ilahi diye. Burada bahsedilen tabi ilahi aşk. değerlerin izahı var ama şimdi yer olmadığı için onları başka bir zamana bırakabiliriz. Mevlana Hazretleri de mezhebi şerifte veya... Büyük kitabı neydi onun? Divan-ı Kebiri'nde Ke veya geçiyor. Cümle maşu kesti, aşık perdeyi, maşu zindeyi, aşık mürdeyi diye bir beytimde geçmiş. Cümle maşu kesti, yani bütün görülen maşuktur sevilendir. Aşık perdeyi, aşıklık ise perdedir diyor maşuk zindedir aşık ise mürdedir yani maşuk zinde sağlıklı yani aşık ise mürde hastadır yani aşk bir hastalıktır diye ifade ediyor gerçek manada ve aşk bilindiği gibi demin de işte sohbetin evvelinde bahsettiğimiz gibi aşk ortada bir aşk hususiyeti var özelliği var bunu resmini yapmak kalemle belirtmek lisanla anlatmak mümkün değil bu bir duygu kişilerin her kişinin kendi hususiyetine özelliğine göre kendi idrak anlayışına göre veya yöneldiği yere, yere göre hususiyet alan bir duygu yoğunluğu diyelim yani kişinin sarması o anda İşte <gülüyor> aşkı hayavani o sarmal olan duygu hayvani duygularla o sarmayı yapıyor o kişinin üstünde o duygularla sarmış oluyor aşkı izafi ise e, herhangi bir karşılık beklemeden o sarmalın içine girmiş oluyor aşkı ilahi ise ilahi aşk sarmalına girmiş oluyor o kişi yani ilahi aşk sarmaşığına sarılarak kendinden mahz olmuş oluyor. Yani kendi <gülüyor> yokluğunu ortaya koymuş oluyor. Yani e, Cenab-ı Hak onun perdelemiş oluyor. Kendi bünyesinde sarması, sarmalaması dolayısıyla. İşte burada diyor ki <gülüyor> Ya Gansı Azam aşkın zahirini arif olursan aşktan fena bulmalısın. Yani zahiri manada bir aşka yönelmişsen Madde manasında yani bir maddeye aşık olmuşsan bundan kurtulman lazım diyor. Gerçi her aşık baktığı, maşukunda gördüğü ilahi maşukun özelliğinden başka bir özellik görmemiştir. Göremez de zaten. Feynama tüvellü fesemme veşrullah ayetini idrak etmiş olan bir kimse bütün aleme aşıktır neden? çünkü bütün varlıkta maşukun bir başka veçhini görmektedir ki odur aslı zaten ama böyle bakmayıp da aşık olduğu yani peşinde gittiği şeyi ayrı bir varlık müstakil bir varlık olarak görüyor ise işte bu aşk ona perde olur hemen buradan uzaklaşması lazım yani bu bir putperestlik olur Putperestlik onu sarmış olur böyle onun içerisine girmiş olur işte aşkın zahirini arif olursan, bu kelime de burada çok enteresan, zahirini idrak etmiş olursan, eğer aşkın zahirini idrak etmemiş olursak, bu halden kurtulmamız mümkün değil, madde aşkın içerisinde putperestin en kemallisi olmuş oluruz Seviyoruz diye iyi niyetle. Kuran-ı Kerim'de yuhub buhum ve yuhbu'nullah diye geçmekte bu. Onlar Allah'ı sevmektedirler. Allah da onları sevmektedir diye belirtilen buradaki sevgi hub kelimesiyle belirtilen duygu e, muhabbet hatta o duygu da değil de bir sarması işte bir başka şekilde. İşte <gülüyor> bu e, haliyle <gülüyor> Cenab-ı Hakk'ın onları ihtilal etmesi, sarması e, fenafillah mertebesinde hakta fani olmaları. Sonra hak onu sarmalarıyla birlikte onun da hak olması dolayısıyla kendini tekrar bulması bakabilillah'ta o zaman kendisi <gülüyor> maşuk olmakta. Evet. ''Aşıkım deyû kimseyi tanetmesen, etmesen, e, kabus aşka sığmaz söz gelir divan eden.'' demişler. Yani divane gibi zannettiğin öyle mahpuflar vardır ki sen kendini hakka aşık zannedersin, onun içindeki gerçek muhabbeti göremezsin, dikkatli ol diyor. Kimseyi de taan etme. Yani ben aşıkım diye kimseyi küçük görme. O küçük gördüğün şeylerden öyle bir söz gelir ki kavmosu aşka yani büyük aşk divanına onlardan çıkan sözler sığmaz. Yani o kitap o sözleri alamaz ya hata edemez. Öyle yüksek sözlerdir diye de ikaz ediliyor. Zira aşk hicaptır. Aşıkla mahşuk arasında. İşte <gülüyor> Aşık varsa bir maşuk olacaktır. Aşık diye belirtilen, aşk ismiyle belirtilen bir duygu olacaktır, bir varlık olacaktır. İşte bu varlık, aşk denilen şey, sevenle sevilen arasında perde olur. Ta ki bunun dahi kalkması lazımdır. İşte yukarıdaki cümleyi bundan sonra okumuş olalım. Gahs dedi ki Rabbim Teala'yı gördüm ve sordum. Yani şu mevzudan sonra tekrar oraya geçelim. Ya Rabbi aşkın manası nedir? Hani aşağıda dedi ya aşıkla maşuk arasında aşk hicaptır. O zaman aşkın gerçek manası nedir? O zaman dedi ki Ya Gahs aşk ol bana. Yani aradan ikiliği kaldır aşıkla mahsukluk ritmini kaldır sadece aşk kalsın arada ve o da ben olsun yani bütün varlığında sarmaşık gibi benim hudiyetim sarsın senin ve sen artık görünmez ol yok ol ve senin ismin aşkın kendisi olsun alışveriş olan bir şey olmasın yani aşk senin kendi varlığın olsun dedi bana diyor ve devam ediyor aşık benim ve aşk da benim yani seven de benim aşk da benim e, zuhurlarım itibariyle de sevilen de benim o zaman hakkın varlığında aşk kendisi zaten e, seven de kendisi sevilen de kendisi Böylece üçünü tam bir tevhid etmiş olmakta ve böylece kendi bünyesinde aşkı yaşamakta. Yani bir mertebeden aşıklık elbisesini giymekte, bir mertebeden maşukiyet elbisesini giymekte ve kendinden kendine yani isimlerinden sıfatlarına, sıfatlarından zatına doğru yönelmekte. Müslümanın öyle bir şiiri vardı şimdi tam hepsi aklımda değil ama libası aşkı ben giydim, libası hüsnü sen giy diye <gülüyor> devam eder dörtlüklerin sonunda böyle devam etmekte yani <gülüyor> libası hüsnü ben giydim, libası, aşkı sen giy yani güzellik elbisesini ben giydim, o güzelliğe aşık olan elbiseyi de sen giy diye <gülüyor> ve neticede <gülüyor> bizi kaldır gör Allah'ı sizi kaldır gör Allah'ı seni kaldır gör Allah'ı beni kaldır gör Allah'ı diye dörtlüklerinin sonu bu şekilde İzah kazlarla bitmekte. Ve bunun devamı içinde yani aşık benim ve aşk benim kalbini benden gayrından çevir ve fari ol. Ve refâna zikrak diyor ya, müsait bulunduğun zaman kalbini fariyeli ben zikrime devam et kalbini benden, gayrımdan çevir. İşte kalp diye belirtilen, Kur'an-ı Kerim'de fuat diye belirtilen, tasavvufta gönül diye belirtilen <gülüyor> o, o yer, aslında gönül alemimiz, orada gönlünde fiiller itibariyle, isimler, sıfatlar itibariyle benden başka kimse kalmasın. O zaman sen aşkın kendisi olmuş olursun diyor. Yani bu alemde tek bir maşuk var. O da bâki ezeli olan, Rabul Erbab olan Rabbimiz. İşte biz de kendimize ait fiillerimizi, kendimize ait esma-i nefsiyeyi, esma-i fiiliye'yi, esma-i nefsiyeyi, esma-i ilahiye ile esma-i ile değiştirdiğimiz zaman bizde aşktan bizde masivadan kendimize ait varlıktan ve benlikten hiçbir şey kalmaz onun yerine Cenabı ı Hakk'ın sevgi ilahiyesi dolar onun ismi de muhabbet yönünden hubbiyet hubb ilahi esma ve efal mertebesinde de aşk ismini alan bu husus bizde meydana gelmiş olur ve biz aşkın ve aşık aşıkın da kendisi olmuş olur. Yani. Cenab-ı Hak her birerlerimize bu idrakleri nasip etsin inşallah. Şimdi biraz uzuyor sözlerimiz ama ne yapalım? Öyle gerekiyor. Dedik ya deminki sohbetin başlarında bu alemin kuruluşu hub ve irfaniyete dayanıyor yani iki kelime yani sevgi ve bilinme bütün bu alemlerde olan şey Cenab-ı Hak bilinmekliğimiz sevdim yani birinci husus muhabbet sevgi ikincisi bilinmek veya birinci husus bilinmek bunun sebebi de devam etmesi için de bir sevgi gerekmekte o da muhabbet işte bu muhabbetin ilk yöneldiği kaynak, yani ilk zuhur sahası sıfat mertebesi, hakikati Muhammediye mertebesi. Ve bunun daha sonraları zuhur mahalli, nokta hakikati Muhammediye mertebesi. Yani Hz. Muhammed mertebesi. En geniş, en genel manada oraya kadar gelen bütün aşklar, muhabbetler hakikati Muhammedi'nin içinde bulunan <gülüyor> hubbiyetin e, kendi mertebeleri itibariyle yayılmış hali. Ama Peygamber Efendimiz'de bu hubbiyetin en genel, en geniş manada zuhura çıkmış hali. Şimdi Peygamber Efendimiz'e gelmezden evvel bu hubbiyetin e, efal mertebesi itibariyle en geniş zuhura çıkma hali hakikati İbrahimiyedir. Neden? Hullet olduğu için. E i̇şte orada e, hullet yani halillik e, dışarıdan başka bir şeyin gelmesi, içeriye nüfus etmesi, girmesi değil kendi varlığında olanın gelişip o varlığı istila etmesi, sarması yani içinden her tarafına yayılması. Kullet elbise giydirildi yani Halil İbrahim'e kullet giydirildi deniyor ya Halillik dostluk elbisesi. Bu da kendisinde bulunan esma ilahiyenin hakikatlerinin zaten kendinde e, ilim olarak esma olarak var olan şeyin faaliyet sahasına geçip kendini ihata etmiş, kendinde ihata etmiş. Adam aleyhisselam bunlar lisan olarak öğretildi sadece. Bakın, yani bir dosya kağıdı gibi onun ilminde, onun bilgisinde yazıldı. Şu şu şu şu, şu esmalar var. Allemel Adem'e esmâ küllihe. Adem'e esmalar talim ettirildi. Bilgi düzeyinde verildi, bildirildi. Ama İbrahim Aleyhisselam'a ise bu esmalar giydirildi hem zahirden hem batımdan. İşte bu huy diyorlar buna, hullet giydirilmesi. Biz öndürüz gibi elbise var sırtımızda aldık giydirdik, kaftan kapladı bizim her tarafımızı. Değil. Yani dıştan kaplaması da var. Ama diğer şekliyle yani resmi kursiyusu var. Yani zahiri ve batını itibari Resmî ilahiyenin vasi olması. Ee, fiz ki İbrahimiyede ve onun gönlünde işte Muhammed Aleyhisselam'a geliyorken ki olan seyirde en büyük kudiyet İbrahim Aleyhisselamda O yüzden makamı var işte ya zaman içerisinde makam İbrahim makam İsa var mı makamı Efendim başka bir makam müstakil olarak, Kabe-i bağlı olarak makamlar var. Ama müstakil değil. Bak makam-ı İbrahim, makam-ı gibi müstakil yeri olan bir makam. İşte neden? Bu hub-i ilahiyenin kendisinde en geniş manada zuhura çıkmasından o günün mertebesi itibariyle. Sonra bu onun neslinden Murani olarak Yusuf Aleyhisselam'da çıkması bunun gönül olarak Yusuf Aleyhisselam'da çıkması daha sonra Peygamber Efendimiz'de bütün haşmetli ve kemaliyle çıkması şeriat mertebesinde tarikat mertebesinde, hakikat mertebesinde marifet mertebesinde bütün mertebelerde aşkın kemaliyle çıkması marifet mertebesindeki isim dediğimiz gibi hub hubbiyet. Mahbub mahbubu ezeri diyorlar. Ve Muhammed Aleyhisselam'dan sonra bakın bu hususun en geniş manada ettiği mahal neresi? Mevlana Celaleddin İrhumi Diğer arifler içerisinde muhabbet yönünden en çok sevilmesinin sırrı bu. Peygamber Efendimiz'de bu hal tecelli etti yalnız peygamber efendimiz bütün esma ilahiyenin kendisinde tam kemalli ve dengeli çıkması da gerektiğinden bu aşkını fazla ortaya getiremedi sözleriyle anlattık, Kuran-ı anlatıldı kutsi hadislerle anlatıldı ama peygamber efendimizin şahsında e, muhabbet tecellisi olarak normalin dışında bir şey gözük gözükmedi. İlmi olarak, irfani olarak bilindi. Mesela bana bakan hakkı görür dediği şey aşkın sonsuz ufkunu gösteren bir hadise. Ama o kadar tabi olarak bunu söylüyor ki sanki güncel işte gidelim aşçıya yemek yiyelim hadi öğlen oldu ikindi oldu namazı kılalım gibi. O kadar tabi olarak söylemiş. Men reani fakat real hak. Diğer taraftan lenterani <gülüyor> derken burada men reani fakat real Yani bana bakan hakkı görür diyor ne kadar müthiş bir ifade el hak demiyor, ben Allah'ım demiyor, Allah şöyledir demiyor. Bana bakan hakkı görür diyor. Yani oradaki diye anlayışı bakanın anlayışına bırakıyor. Kendisi hüküm vermiyor. Bak, amir hüküm vermiyor. Kim hangi şekilde bakarsa onu öyle görmüş oluyordu. Ne kadar müthiş bir ifade. İşte bu aşkın en şiddetli hali. İzah yönünden de gerçek yönden de irfaniyet yönden de ama şu işte yüce peygamber bütün esma ilahiyenin hakkını verdiği için ve dengeli vermesi lazım geldiğinden hiçbir esma birbirinin üstüne geçirtip de tek yönlü ağırlıklı bir hayat tarzı göstermiyor neden Allah esmasının zuhur mahalli çünkü öyle olunca da adil üzere olması lazım geliyor bütün esma ile sıfat ilahi kendisinden dengeli çıkıyor. Yani şu isim onda daha fazladır, bu isim eksiktir diye bir şey söyleyemeyiz. Evet. Ama ondan sonra gelenlerde her bir esma ilahiye ağırlıklı bir hayat yaşandığı için tahsis olduğu için onun ümmetinin verilerinde görülen her türlü ee, güzellikler, hususiyetler bu dahil, yani şu dahil, bunların hepsi Peygamber Efendimiz'den bu büyük zatlara yansıyan onun hakikat Muhammedi'nin zuhurlarıdır. Kendisi dünyada yaşantısını bitirdi de tecellisi kalktı gitti yeryüzünden diye böyle bir şey söz, şeydi, konuşulması, düşünülmesi mümkün değil. İşte bu her bir ümmeti Muhammed nurunu ondan almıyor her bir varlık terkip hangi esma ilahiye ağırlıklı ise yine ondan çünkü hakikat Muhammedi'den alınıyor hepsi ne kadar ne ortaya koymuşlarsa hepsi onun zorundan başka bir şey değil yani ondan alınan kaynaktan başka bir şey değil İşte bu aşk ve e, muhabbet ağırlıklı <gülüyor> olan Mevlana Hazretlerinde görülen yaşam işte onun hubiyetinden başka bir şey değil bakın sıralamak <gülüyor> yaparsak Cenab-ı Allah bütün bu alemleri aşk ile meydana getirdi ki buna hub ve irfaniyet denmekte. Bunun ilk zuhur mahalli hakikati Muhammediye ondan sonra <gülüyor> süre içerisinde ilk <gülüyor> altyapısı itibariyle Adem Aleyhisselam ondan sonra muhabbeti itibariyle İbrahim Aleyhisselam kullet itibariyle ondan sonra gelen zaten onun da cedde olan e, Yusuf Aleyhisselam'da muhabbeti nurani olarak nuraniyetli yönden zora gelmekten Muhammed Aleyhisselam'da ise zuhur Muhammediydi ise en genel en geniş manada zora çıkmakta ondan sonra gelenlerde ise bu hakikat en geniş manada Hazreti Mevlana'da zora çıkmakta yani Peygamber Efendimiz'in kendi devrinde gösteremediği aşkı ilahiyeyi o coşkuyu o coşkunluğu ee, Hazreti Mevlana da ortaya getirdi. Yani Mevlana'nın onlar hiçbiri kendisinden değil oradan aldığı <gülüyor> ilhamlarla hususiyetlerle. O yüzden bir ki ismi Mevlana bakın, Mevlana efendi demek biliyorsunuz. Ne bizim manasına Efendimiz yani biz Mevlana dediğimiz zaman Efendimiz diyoruz. Ama bunun <gülüyor> hepimiz diğer şekliyle manasını bilmemesi Mevlana Mevlana isim ve şey olarak kalmış. Yani o isim olarak sahiplenme kalmış. Manası genelde muhabbet Mevlana dediğimiz zaman aklımıza muhabbet geliyor. Neden? Oradaki işte yüksek muhabbet yansımasını yapıyor o kelimeden de. İşte <gülüyor> Mevlana dediğimiz zaman eğer biz Konya'daki Mevlana'ya takılır kalırsak o da bize en büyük perde olur. Mevlana ismiyle gözüken orada <gülüyor> e, Molla-i Rum Celaleddin-i Rumi onun ismi Mevlana değil. Ama bu muhabbet üstüne giydirildikten sonra kullet olduktan sonra Mevlana'ya dönüşüyor isim. O da nerede oluyor? Güneşin Şems'in yani oraya gelmesiyle, Molla Celaleddin ile Güneş'in birleşmesiyle yani biri ateş, biri çıra çera oluyor. İkisinin birleşmesi efendiliği ortaya çıkartıyor. Yoksa onlar ayrı iken Mevlana diye bir isim yoktu yeryüzünde. İşte <gülüyor> Mevlana <gülüyor> efendiniz olması bu yüzden şimdi bak evet. Eğer şey olmasın, Latif olarak söylüyorum. Biz Mevlemi, mevlevi Mevlevi'l Meşrep yoldan gelmiş olsak idik, benim ilk yapacağım şey Konya'daki Mevlana'yı ziyaret etmeyi yasaklamak olurdu. İzah edeyim bir müddet saklamak olurdu. Neden? Çünkü oraya giden o Mevlana'ya Mevlana deyip oraya takılan yukarıdaki Mevlana'ya en büyük perde olurdu ki de oluyor şimdi de öyle oluyor. Oraya gidiyor yok Şems'i ziyaret edelim evvela onu mu bunu mu ziyaret edeceğiz. Nezaketen hangisi gerek? Hadi Şems'i ziyaret Hadi Mevlana'yı ziyaret edelim. Orayı gördüğümüz sürece yukarıdakine ulaşmamız mümkün olmaz. Ama yukarıdaki memlanı idrak ettikten sonra istersen git her saat git orayı ziyaret et o o zaman ver. O zaman ver. İşte bazen öyle işler oluyor ki sahip yapıyoruz diye veya iyi niyetle bir şey yapıyoruz diye o yaptığımız şey bize perde olmuş oluyor. Gerçeğinde özünde olanı oradan ulaşamıyoruz suretinde kalmış oluyoruz. Ya. oraya gidiyoruz defler var, bümbelekler var işte orada neyler var Ay orada sema yapmışlar, burada bunu yapmışlar o sahne bizi avlamış oluyor, orada kalıyoruz yanlış anlaşılmasın yani oraya gitmek günahtır manasında değil diye diyorum bak bizimle ilgisi olan kimseler olsaydı, yani bize evlevi olsaydık, ilk yapılacak şey <gülüyor> orayı yasak etmek olurdu Belirli bir süre için tabii tamamen değil. <gülüyor> Sakın yanlış anlaşılmasın o yüce varlığı inkar etme babında demiyorum. Onun hakikatine ulaşabilmemiz için suretinden geçmemiz gerekiyor. Biz onlar hep başımızın tacı onlar ve elimizden kitapları düşmüyor biliyorsunuz. Her hafta en azından bir sohbeti geçiyor ve o sohbette de onlar yad edilmiş oluyorlar. Ama işte onların özüne ermek için suretlerinden geçmemiz gerekiyor. İşte onun varlığında evvela hakikati Muhammediye, ondan sonra da hakikati ilahiye, gerçek Mevlana'ya ulaşmak için suretteki Mevlana'dan geçmek gerekiyor. İşte böylece... <gülüyor> Zaten efendim de öyle mı? beni kadrimde aramayın. <gülüyor> en güzelini söylüyor işte onu gönlümüzde bulmamız gerekiyor ama şeydir insanın beşer halidir suri olarak da yaşamış olduğu yerleri görmek ister o ayrı konu perde olmadan gezelim bütün alemi gezelim mesele değil idrak ve şuurunuzun artması için tabi bu gezmekte fayda olur evet tekrar okuyalım satırı geçelim artık Gavs dedi Rabbim Teala'yı gördüm ve sordum Ya Rabbi aşkın manası nedir? İşte <gülüyor> aşkın manası gerçek manası ve yaşantısı hakla hak olmak. Bu sessiz sözsüz bir aşkın kişinin bütün varlığını sarması ve hiçbir menfaat beklemeden. Şimdi bu da bir bakıma bir duygu olmakta. Gerçi bu duygu irfaniyetle beraber olan duygu. Duygu iki türlü. Biri nefsimizden kaynaklanan duygular. Yani beşeriyet kaynaklı olan duygular. Birisi de hubbiyet kaynaklı, ilahi kaynaklı olan duygular. Şeriat mertebesinden, tarikat mertebesine geçmek için zaman zaman sohbetlerde belirtildiği gibi. Bir, enerji lazım, bir güç lazım. Yani şeriat mertebesinden sizeyi biraz yukarıları çıkarmak için benzinden daha güçlü bir şey lazım, yakıt lazım. İşte bu muhabbet. Ancak bu muhabbet kaynağı nefsimizden alıyor, yakıtını nefsimizden alıyor. Bu işte zaman içerisinde tükenebiliyor. Belki sizler de duymuşsunuzdur. Ben çok duydum, duyuyorum da. Deniyor ki benim işte askerlik süresince askere gitmeden evvel o kadar çok büyük muhabbetim vardı ki geldim 40 yaşında bu artacak zannettim o muhabbetten bir şey kalmadı diyor. E kalmaz. Neden? Kaynağı beşeriyetin çünkü. Beslememişsen onu, irfaniyetle geliştirmemişsen o bitecektir, tükenecektir. Beşeriyetin neye tükenmemiş ki o tükenmesin. <gülüyor> bu bir misali olmuştu. E, tarikat mertebesinde ilahiler, zikirler, işte şeyh muhabbeti diyelim dergah topluluk enerjisi o oluşturduğu muhabbet, şeriat mertebesinden yükseltmekte. Ama bunun kaynağı beşeriyetimizden kaynaklanmakta, nefsimizden bu kaynaklanmakta. Eğer bir kişi tarikat mertebesine, hakikat mertebesine geçmeyi istiyorsa... O zaman beşeriyetinden, kaynaklanan bu duygusallığını terk etmesi gerekiyor. Çünkü yukarıya çıkamaz. Bu muhabbetle yukarıya çıkamaz, yetmez. Ama bu bıçak gibi bir metrenin 35. santiminden kes de aşağıda kalsın gibi öyle bir şeysi yok. Kesim ölçüsü yok. Tevhid hakikatleriyle... İrtibatlanmaya başladığı süre içerisinde bunlar yavaş yavaş yavaş yavaş beşeri halleri kendisinden geçtikçe çıktıkça alındıkça yerine ilahi halleri geldikçe o zaman bu duyguları terk etmiş oluyor zaten bu duyguları terk etmezse orada kalır bir ömür boyu tarikat çizimden kurtulamaz tamam zikir yapar o da güzel şey <gülüyor> güzel şey ona <gülüyor> kimsenin bir şey dediği yok. o mertebesi orası daha ileriyi geçemez e, ikilik üzeredir yine ötede Allah kendisi aşağıda işte güzel işler yapılıyor gibidir eğer tevhid ehli olmak istiyorsa bu muhabbetini yani beşeriyetinden kaynaklanan muhabbetini yavaş yavaş yavaş yavaş, yavaş gönlünden de bilimden de halinden de geciktirme çıkartması gerekiyor İrfaniyetini çoğalttıkça bunlar azalmakta zaten yani kendini tanıdıkça beşeriyeti gittikçe azalmakta o da şöyle olmaktan şimdi başlangıçtan beri bu alem yoğun ve e, zuhur mahalli kesif zulmet alemi olduğu için bizde ilk ortaya çıkan zulmet ve kesafet şeyimizde <gülüyor> Blue çağımızda bunu idrak ettiğimiz zaman biz ben olarak, benliğimiz kuvvetli olarak meydana gelmiş olarak bu benlik içerisindeyiz. Yani bireysel duygular, benlikler ve sevgiler, muhabbetler içerisindeyiz. İşte aşk denilen, aşkın zahiri denilen buradaki yani bu düzeyde yaşayan, dışarıda olsun, içeride olsun yani İster din sistemi içinde yaşamış olsun, ister din dışı yaşamış olsun. Aşk diye ifade edilen şeyler bunlar işte kişinin kendi hepsinden kaynaklanan duygular. Aşk ilahi değil. Aşkı izrafi veya aşkı hayvani. Bunlar da geçicidir ikisi. Ne kadar şiddetli olursa olsun geçicidir. Neden beşeriyetinden kaynaklanıyor çünkü. Beşeriyet geçici olduğundan ne üretirse üretsin hepsi geçici olur. İşte yavaş yavaş irfaniyetine dönmeye çalışan kimse her sohbette veya yaptığı her derste veya geçirdiği her ayda her senede yavaş yavaş yavaş yavaş kendinde kendine mal etmiş olduğu esma-i nefsiyeyi yavaş yavaş efsan esma-i ilahiye ile değiştirmekte. Bakın. Ya yani bize bir hayat esması var. Bir hayat sıfatı var, hayat varlığımız var. Ama biz bu hayat benim diye nefsimize ait onu ayırmışız. Böyle kabullenmişiz Benim hayatım diyoruz. İşte esma-i oldu. Bütün isimleri böyle kendimize mal etmişiz bizde var olan Allah'ın isimlerini. Yani ne zaman ki Allah Allah ben buna ne hakimim, ne dur diye biliyorum, ne devam et diye biliyorum. Ha, demek ki bu hayat Allah'ın hayatıymış diye ne yapıyoruz o zaman? Bak esvai nefsiyeyi esvai ilahiyeye tebbil ediyoruz. Yani aslına dönüştürmüş oluyoruz. İşte her esma böyle düşündüğümüz zaman bizdeki nefsani olan, her esmanın faaliyeti o zaman Rahmani'ye dönüşmüş oluyor. Rahmani'ye dönüştüğü zaman da beşeri hubbiyet aşk sevgi dediğimiz şey ilahi hubbiyete aşka dönüşmüş oluyor. İşte bu işlem kişide yapılmamış olsa yapılamaz ise yahut yapılmaz ise o kişi mutlaka fark alevindedir ve de aşkı sevgisi ne kadar çok fazla olursa olsun hepsi bir gün tükenmek zorundadır. İşte bu şekilde <gülüyor> esma-i ilahiyeyi bedenimizde ortaya ne kadar daha yükseklere çıkarak çıkartırsak o zaman bize de Allah esması hakim olduğundan biz de bizden çıkacak esma-i ilahiyeyi mümkün olduğu kadar dengeli olarak ortaya çıkarıp hiçbir yerde ifrat ve tefrite kaçmadan tabi bir hayat ile hayatımızı sürdürebiliriz. Cenab-ı cümlemizde bu hususta <gülüyor> kolaylıklar versin. Aşkın, ya da Havsuz aşkın zahirine arif olursan aşktan fena bulmalısın. İşte bu şekilde bu aşkın esvai nefsiyeye ait olduğunu, nefsimize ait olduğunu idrak edersek bundan fani olmamız gerekmekte. O zaman zira aşk hicaptır. İşte nefsinden kaynaklanan bu aşk terdenin en büyüdür. Aşıkla mahşuk arasında icaptır diye bu işi bitiriyoruz burada. Devam ediyor. <gülüyor> ya Zavsı <davsuz> Azam, <gülüyor> tevveyi istersen nefsinden günahı çıkarmalısın. Sonra kalbinden hatırasını çıkarmalısın. İşte o zaman bana bağlı olursun. Aksi halde müstehzilerden olursun. Ya Gavs, tevbeyi istersen, yani gerçek manada tevbe etmeyi istersen, nefsinden günahı çıkarmalısın. Sonra kalbinden hatırasını çıkarmalısın. Yani tevbe ettin ettin ama, ya ben şunu da işlemiştim bu zamanda, bunu da işlemiştim, tevbe ettin ama hatırasını da çıkarmalısın. Artık bunu düşünmeyi de çıkarmalısın. İşte o zaman bana vasıl olursun. Aksi halde müstehzilerden, yani ihtiza, alay edilmişlerden olursun diye ifade ediyoruz. Şimdi bunun da izahı gerekiyor. Tevbeyi istersen, yani gerçek manada tevbe etme istersen, nefsinden günahı çıkarmalısın. Sonra kalbinden ve hatırasını çıkarmalısın. Şimdi tevbe niye yapılır? Pişmanlık duyduğu için yapılır. Ne zaman yapılır? Buna da levm deniyor bilindiği gibi. Ya keşke şunu yapmasaydım. Niye yaptım bunu acaba? Ya Rabbi bir daha yapmayacağım. Yapmamak niyetindeyim diye. O işten tevbe edilmesi lazım. Ancak diyorlar ki bazen tevbeden de tevbe gerekmekte. Ya Rabbi tevbe ediyorum şunu yapmayacağım gene yap. Ya Rabbi işte sigara içmeyeceğim şunu yapmayacağım e Ertesi gün üç gün içme Ertesi gün tekrar dördüncü gün e Ya Rabbi gene yapmayacağım Gene yapmayacağım İşte <gülüyor> gerçek tevbeyi istersen Nefsinden günah çıkarmalısın Yani <gülüyor> günah işlememeye gayret edesin Sonra kalbinden de hatırasını çıkarmalısın İşte o zaman bana vası olursun yani o zaman nasıl vasıl olunacak? Kendinde sadece esma-i ilahiyenin cemali isimleri kalacak. Cemal isimlerinin zuhuru kalacak, nur isimlerinin zuhuru kalacak. Ondan sonra bana vasıl olursun o yönüyle diyor. Aksi halde müstezihilerden, alay edilenlerden olursun. Ya Gavuz, haremime girmek istersen ne mülke, ne melekülte, ne de ceberuta iltifat et. Şüphesiz ki mülk alimin, melekut arifin, ceberut vakıfin, vakif olanın şeytanıdır. Kim bunlardan birine razı olursa o indimde tar dolunmuşlardan olur. Ya, ne kadar büyük ne kadar büyük bir e, bilgi ne kadar büyük bir ihtar. Aynı zamanda ikaz. Ya Gavuz haremime girmek istersen. Harem ne demek? Bazılarının mahrem. Bazılarının mahrum olduğu yer. İşte Kabe-i iki ismi var biliyorsun. Harem-i Şerif. Beytül Haram. Bak. Harem, şerh, Beytül Haram yani hem haram hem harem. E nasıl oluyor aynı şey? Ha demek ki bazılarımıza harem, bazılarımıza haram. Yani bazılarımız oradan mahrum kalmış oluyor, sokuluyor. Ama bazıları da oranın ehli oluyor. Bak. Ehli olanı harem. Her birlerimizin bir evlerimiz var, ne seçti işte, ne ise ama bazı yerlerimiz misafir de olsa yakın da olsa oraya girmesi haram, yasak yani ama ev sahibi harem orası mahrem yer yani ona açık girilebiliyor İşte haremime girmek istersen yani mahrem olan benim evime girmek istersen, gönlüme girmek istersen veya civarıma gelmek, yakınıma gelmek istersen yani bazılarına haram aslında bütün aleme haram orası zatının mıntıkası haram kendi haremi çünkü ama ehlullah olana haram orası yani Allah ehline ki biz hepimiz Allah ehliyiz hepimiz Allah ehliyiz yani zat zuhurlarıyız hepimiz diğer ümmetler ehlullah değil gerçek manada zat zatı manasıyla ama sıfatı ismi fiili manasını ehlullah ama ümmet-i Muhammed zatı yönünden ehil Allah'ın ehli. Hepimiz ehlullahız. Allah ehliyiz. Allah evinin insanlarıyız yani hepimiz Zahiren bile baksak, bu Allah'ın evi değil mi, Allah'ın huyku değil mi buralar? E biz de onun içinde oturmuyor muyuz bu alemde? Ya o zaman biz ehlullahız, zaten fiziken bile ehlullahız. Allah'a ehliyiz, yani Allah'ın ailesiyiz bir bakıma. Ama e, zatî manada harem, mahrem manasını da ümmetim olanlarız Allah'a ehli. Ayrıca, yeter ki biz bilelim halimizi. Şu adam ehlullah, bu kişi ehlullah o işte veli değil. Hepimiz velileriz biz. Ya, Diyor bak Sizi halifeler olarak halkettik. E, halife demek o mehli demek zaten. Zuhur mahalli demek. İşte buraya girmek istersen şartını söylüyor bak. Ne mülke ne melekute ne de ceberuta iltifat etti yani mülk alemi burası madde alemine iltifat etme melekut alemine de iltifat etme ceberut alemine de iltifat etme şüphesiz ki mülk alemin melekut tarifin ceberut da vakıfinin vakıf olanın şeytanıdır kim bunlardan birine razı olursa o indimde tar dolmuşlardan olur diye. bu cümle burada bitti ama şeyde doldu Sohbet süresi de doldu. Bu bölümde de...